Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam. Ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. mektubat şerife derslerimizden devam ederken 1. cildin 266. mektubunun 262. sayfasında kalmış idik. Bu noktada İmam Rabbani Kattesallahu Sâmi Hazretleri Allah Teala'nın ilim sıfatı ile ilgili bazı incelikler, farklı bilgiler arz etti bize. ki derslerden gelen konuşuydu ki Allah Teala'nın ilmi her şeye taluk eder mi? Cüzi ve külli her şeyin tafsilatına alaka kurar mı? Yani Allah Teala her şeyi bilirmeye geliyor. Tabii ki her şeyi bilir. Peki cüziyat her e, ufak parçaya kadar İlmi bununla ilgilenir mi? Tabi ilgilenir. Allahü bükül, şeyin alim, her şey diyor. Allah bilendir. O zaman tabi burada eli sünnet dışı fırkaların e, göğe Allah'a tenzih edelim derken haşa techil etmeleri cehalete nispet eder Cesnani ufak tefek işleri bilmez onlara tenezzül etmez şeklindeki lafları da e, batıl olduğu anlaşılıyor. Şimdi buradaki bizi ilgilendiren bir mesele, biz her şeyi bildiğini zaten kabul eden Sünnet itikatına mensup kimseleriz. O zaman şöyle bir mevzu oluyor. Ben dün hastaydım, bugün sağlamım. Ben efendim beş benim dedem işte on seneye bel sahipti, şimdi ölü. Burada değişiklikler oluyor. Devamlı insanın her türlü hali değişiyor.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 Eskideki Sıbyanların bildiğini. Ama o tahkik olmaz. Niye tahkik olmaz? Dirilik, geç. Allah'ın diriliği nasıldır? Kimsenin diriliği ona benzemez falan. Bunları incelemezsen tahkik olmaz. İlim bilmek. Ya allah Teala'nın ilmi nasıl? Malumata tealluku nasıl? İlmine tegayyür olur mu değişiklik? İşte mesela bunları incelemezsen tahkik olmaz. Biz iman İslam ilmi halindin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 İlim sıfatı biraz zor anlaşılır, biraz uzundur. i̇man İslam İslam'ın ilmi halinden bunları altyapısını okumadan bir adam allah Teala'nın sıfatlarını vücut, kıdem, beka ve muhalefetü'l-i kıyam-ı nefsi bunları bilmeden adama kız verilmez ya. Sen de diyorsun ki ben baba oldum. Sen çocuğundan ne hayır gelir? Allah'ın sıfatını sayamıyorsun. Efendimiz Hazreti öyle der yani. Bunlara böyle adama kız mı verilir? Allah'ı bilmiyor. Ondan sonra hayat, ilm, sem'u, besar, irade, kudret, kelam, tekvin. Ta sıfatları bilmiyorsun. Ya bu sıfatların lukatı ne demek? Manası ne demek? Muratı ne demek? Yani İmam-ı burada anlattığı oradakinden çok daha derin konular. Senin hiç altyapın yoksa üst yapıyı nasıl yapacağız yani? Burada boru yok, bir şey yok, döşenmemişse burada bastık suyu bilmem ne, hiçbir yere gitmez ki.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 Ama hadi teferruat çoktur. Ama imanda teferruat olmaz ki yani. Allah'ın sıfatını say, bilmiyorum. Sem'a sıfatı ne demek? Bilmiyorum. İşitmek. İşitmekten olur mu? Nasıl işitiyor? Kulakla mı işitiyor? Bilmiyorum. Kulağının kemiği var mı? Haşa. Bilmiyorum. Böyle şey olur şimdi? Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh ne diyor? Bir adama sorsan Allah gökte midir, yerde midir?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 e bir şey bilmiyorsun. Ben de sana kalktım mektubat okuma. E ben sana mektubat okumadan evvel aslında da İl İslam ilmali okumak lazım. E kitabı yazdık, ananızın dili Türkçe. Parantezini koyduk, dip notunu koyduk, üst notunu koyduk. Artık onu da okumayana yuh olsun ya. Yuh olsun yani. Yazıklar olsun bu. Ne kız verilir, ne kız alınır ya. Yani adam Allah'ın sıfatını bilmiyor. Hadi 99 ismini ezberleyebilirsin. Ama bir sıfat, 8 sıfat ya.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 Böyle bir müslümanlık olmaz. Allah'ın sıfatlarını bilmemek asla mazeret değildir. Bu teferruat değil ki. Usul meselesi. Yani itikata usul denir. Usul temel meseleler. İtikat temel meseleler. Şimdi Fettaz'a aşikar oldu. Neden? minazet Tahkik. Ben geride tahkik yaptım diyor. Tahkik ne demek istedi? Oradan geldik buralara. Ben inceledim konuyu diyor.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 her şey bir dakikada bildi. Bu adamın ilmi daha değişmez. Kimsenin ilmi hakkında bunu kimse diyemez yani. Çünkü mahlukuz, yaratılmışız. Evliya olsan ne olur? Allah i olsan ne olur? Sen Allah diyorsun ki aşağı, Senin ilmin değişir yani. O zaman allah Teala'nın ilmine tegayyür şaibesi, karışıklığı yol bulamaz. Ne sebebiyle? Bir tealluki ilgilenme sebebiyle neyle? Bir cüz'iyyâti. Cüz'iyyâtla. Şimdi allah Teala benim...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 Peki bunun değişmesiyle Allah'ın ilmine bir değişiklik gelir mi? Gelmez. Niye gelmez? Allah Teala onu ezelde tek bir ilimle bildiği için her halini bir kere de bildi zaten. Buraya dikkat. Velâ <gülüyor> <fükülüyor> tetawahhemu, düşünülemez. Nazannetu'l <gülüyor> hudusi, <fükülüyor> sonradan olma ihtimali düşünülemez. Fihi <fükülüyor> burada. Yani Allah Teala'nın ilminde sonradan bir gelişme oldu. Bunu sonradan fark etti gibi bir şey asla vehmedilemez. Ne gibi kemazahmetil felasifetu? Kemazahmet yanlış iddia ettiği gibi. Zahm yani yalan yanlış iddialar demek. Kim el felasifetu? Filozoflar yani felsefeyle uğraşanlar böyle iddia ediyor. Felsefecilerin görüşüne göre Allah Teala'nın ilmi değişir. Haşa ve kella. Çünkü felsefenin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 bu felsefeciler böyle şeyler söylerken mesela ne diyor? Allah'ın ilmi diyor. Sonradan e, bazı şeyler ona ilave olur diyor. Haşa vekelle. O zaman Allah Teala o şeyi bilmeden önce o şeyin cahil olmuş oluyor. Haşa vekelle. Bu sefer Allah Teala'ya cehalet isnadı olur. Bu şirktir. Fe <gülüyor> çünkü değişiklik innema ancak mütasavveru düşünülür.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 O bir an nasıl bir an? Basit. Basit demeyin. Basit derseniz Türkçe basit olur. Besit. Besit ne demek dedimse? O an besit diyor. Burada demiyor şimdi geçen derste dedi. Besit ne demek ki? Parçası yok. An ne demek? En ufak zaman dilimi. Saniyenin, senin bilmem ne kadar. Bize göre. allah Teala'nın hakkındaki an ne demek? Besit.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 Anladın mı? Baltik ya, Aha, kurtulsun değil yani. Şimdi belki biraz hareketlenmiştir. su batabilir tabii ki, atlamasın tabii ki. Efendim, Phileto savrulu düşünlemezliği burada etteği yoru değişiklik, daha belhüdüzu sonradan olma. Ya bir anda biliyorsa, o anın da ikinci bir anı yoksa, sonradan olma kalmıyor ki. Bilgi hepsine taluq ediyor. Ama ben daha yokum.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 Amin. Fe hacete, artık hiçbir hacet kalmadı. Ne zaman haynecin o takdirde yani o zaman. Ne ihtiyaç kalmadı? Ila isbati taallukatin. İlgilenme ve alakalanmalar ispat etmek var demeye. Öyle alakalar ki mütedditetin, adetli sayılı, 1 2 3 5 10 bin. kim için lahu Allahu Teala ki. Yani Allah Teala'nın ilminden alakalanmalarında teaddüt var mı?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 Yani ikinci, üçüncü ilgilenme diye bir şey var demenin manası ve lüzumu kalmadı ki hatta yekûne olsun ettegayyuru değişme, ve hüdûsü sonradan belirme, nedir olsun, raciân, rücu edici olsun nereye? İlâ tilket teallukat o ilgilere, rucu, alakalanmalara rücu etmiş olsun da la ilâ ilim, ilim sıfatına râci olmasın. Ne gibi? Kemâfâleû, onu yaptığı gibi kim? Bazül mütekellimin kelam ilmiyle uğraşan yani akait ilmiyle inanç ilimleriyle uğraşan ehli sünnet alimlerinden bir kısmının yaptığı gibi yani yanlış yaptılar diyor ama niçin yaptılar bunu niyetleri iyiydi Lidef şübetil felasifeti filozofların felsefecilerin kafa karıştırmasını şüphelerini savuşturmak için bu sefer bir yol bulalım dediler itikat ilmiyle uğraşan alimlerin bazısı tabi Nasıl yol bulalım derken, dediler ki, ya Allah Teala'nın ilminde değişiklik olmaz, hudus olmaz, ama ilminin o bildiği şeyle alakalanmasında değişiklik olur, diyerekten işi kurtarmaya kalktılar. Ama iş böyle kurtulmaz ki. Sen neam, evet, ida esbetle biz ispat edersek, yani var dersek demek. Ne ihtidadüdet talukat Allah Teala'nın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 Senle ilminin ilgilenmesi hasebiyle sen ikisin. Sayı var mı var? 3, 4, 5. bizim bilemeyeceğimiz, sayamayacağımız kadar yarattıkları var ve bildikleri var. O zaman sayı çok, onu, onu kabul ederim. Yani ben Allah-u Teala'nın ilim sıfatının müteallakı, ilgi alanına giren bir varlık olmam hasebiyle birim. Sen ikisin.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 o taalluk, ilim sıfatı aslidir, ezelidir, değişmez. Ama ilim sıfatının bildiği şeylerle ilgilenmesi birkaç, ne kadarsa bildiği şeyler o kadar tahattüt olur, sayılanma olur dediler. Ama diyor ki, sen Allahu Teala'nın ilim sıfatının bildiği şeyle taallukunun ilgilenmesini e, birkaç tane oluyor diye kabul edersen, bu ne oldu?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 Aynı anda ilgilendi. Dikkat et. Çünkü neden? Bizim bir duamız var. Dualarım kitabında Hadır Aleyhisselam öğretti Hz. Ali Efendimiz'e. Her namazdan sonra onu okusa o anda affolur. Hiçbir günah kalmaz. Orada ne diyor? İlerisi de var ama o dualar kitabında sayfa aklımda yok şimdi.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 Ah tabii çok büyük bir levha, alemler için alan bir levha ama levha yani. mahluktur mahluk olduğuna göre yaratılmışsa sonradandır. Peki levu mavuzdaydı. Peki Kur'an levu mavuzdan önce de var mıydı? He? Vardı tabii. Levu mavuzda yokken ne vardı? Kelam sıfatı var mıydı? Kelam sıfatı ezeli midir? He? Helal olsun yani baya. teklemiyorsunuz ha? Kelam sıfatı ezeli midir? Niye? Sıfat zattan ayrılmaz. Bizde ayrılır mı sıfat zattan? Ayrılmaz olur mu? Ortadan ayrılır. <gülüyor> Adam 10 sene evvel zır cahil. Zil zurna saroş. Şimdi ne oldu? Efendim, müttekil oldu. Sıfatı değişti. Sıfatı Saroşluk gitti, müttekilik geldi. Cahillik gitti, alimlik geldi. Mesela sıfatlar hep ayrılıyor. Mevla'dan ayrılır mı sıfatları?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 Nereden tutturmaya çalışıyorlar? Ya Allah diyorlar, önceden bilmedi mi ki sonradan niye değiştiriyor? Madem öyle baştan derdi. Halbuki hepimiz biliyoruz ki 17 ay kıblene tarafaydı. Mescid-i Aksa'ya Sonra Tebellivec'e geçtir al Mescid-i Haram bütün mihrapların üstünde yazan ayette hadi şimdi döndür yüzünü Mescid-i Harama çevir buyurdu. Ya bu nesih dilde nedir?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 işte namaz kılın zekat verin bize göre dersek Kur'an'daki akımu atu fenaşin neşet edicidir minulāke tek kelamdan gelmiş. Vein temen evet vein Nehyen alt satıra gittim üsteyinden geçtim yasaklama var. Ne diyor işte e, zina etmeyin efendim. Latakdulu öldürmeyin yasak var fenaşin neşet etmiş ey zaine minulāke tek kelamdan. Şimdi sana böyle yeni gibi geliyor ama e, Mevla ezelde bunları buyurdu. Ve in istilâmen bir bildirme varsa bildirme mesela kıyamet zelcelesi çok büyük olacak falan gökler yarılacak bir, bir şey bildiriyor bize. O bildirme fenaşin femehuçun alınmıştır reyza minünak. Yine ezeldeki kelamdan bunlar ezelde buyuruldu. Ve in istilâmen bir şey sorma varsa bilgi talep etme. Feyne teze bu gidiyorsunuz kullarım? Hani bilmediği bir şey sormuyor da. Hani böyle bir soru gibi bir şey var. Efe minhünâke. Yine ezeli kelamdan. Ve temenniyen temenni varsa temenni mesela. Ey kullarım şöyle yapın şöyle. Yani ben size vaz ediyorum. La ellehum Belki dönerler. Hani ola ki. Var Kur'an'da çok. Umulur ki. Bütün onlar fe müstefa dün efendim. Elif yanlış oradaki. Müstefa dün olacak. Efe müstefa dün istifade edilmiş. Alınmış. Minhünâke. Yine ezeli kelamdaki dan alınma. Ve intiharatçıyan e işte bir umma var. Şelallehum i̇şte, ola ki. ve da işte Yasin de diyor. Ya aleyte kavmi habib Ah keşke kavmin bilseydi. allah Teala onu Habib-i söyleyince mi bildi? Habib-i İsa Aleyhisselam'ın havarileri dönemi. Şuradan geri gitsen 2000 senelik bir tarih Antakya'daki olay. habib olayı. İşte keşke benim kavmim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 Sınırlı değil demek istiyorum. Ee, yoksa yazılmış yazılmamış demek istemiyorum. Yazı da sonradan. Allah'ın ilmi ezeli. Ama yazısı bilmesi manasında ezeli lev-i sonradan olduğuna göre lev-i mabuzda kayıt altına alması sonradan. Çünkü o kayıt melekler oluyor, melekler görüyor lev-i falan. E, lev-i yaratılıyor. Bunlar sonradan. Ama orada yazılanın bilgileri Ezeli. Anladın Ve cemi'ül kütübil münezzeleti. Allah'ın indirdiği bütün kitaplar. Vessuhufil murseleti. Gönderdiği bütün sayfeler. İbrahim Asam'a, Suhuf, Şis aleyhisselam'a, sayfeler. Hepsi. varakatun bir yaprak sayılır. Min zâkel kelamil besitî. O parçası olmayan, kelam sıfatı var ya, tek sıfat. O sıfatın varakası gibi. Yaprağı olmaz. tevraten Tevrat mevzubah ise fehiyyeu müntesehatün İstinsak edilmiş yani nüskalemmiş alınmış minhu o kelamdan. Ve in inciyle incili söz konusu edersek feminuna o da o ezeli kelamdan ahizün alıcıdır. Neyi suvaral elfazı? O indirildiği lafız telafuz edilen harf ve ses kalıplarını suretini kelamı ezeliden almış. Ve zeburan, zeburu zebur konu edersek feminuna ke ezeldeki tek kelamdan mes yazılmış ve Kur'an'en Kur'an'ı dersek münezzelün, indirilmiş min hunake Allah'ımızın ezeli kelamından tenzil edilmiş bizim anlayacağımız şekilde harfe sese kalıba dökülerek bize ulaşmış. Burada bir şiir alıyor ve bitiriyoruz. Le kelamu mevlanel ilahi. Le kelamu mevlanel mevlana. yüce mevlamızın kelamı. El öyle mevla ki el ilahi ilah olan mevlamızın kelam. Vahidun Hakka Ne demek? Hakikatte. Gerçekte tektir. Bir de hakikaten tektir yani. Şimdi bu masada tektir dersin ama bir parçalarını bunu milyon çıkarır bundan? Hakikaten tek ne demek? Parçalanması söz konusu değil. velakin lakin, lakin fil nüzûlî. inişinde ne vardır? Teaddüda. İnişinde sayılanma başlar. Ne demek? Altı bin altı yüz altmış altı ayet. Sayı girdi mi? Yüz dört kitap. Girdi mi?